iyi merhabalar selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatühü elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve ala ve dinleyenlerimiz Allahü Teala ve Teakkides Hazretleri biz kullarına bir imtihan olmak üzere bu dünya aleminde bazı imkanlar verdi, bazı sebepler müessel etti. Bu imkanları kimisi kayra kullandı, kimisi şerre kullandı. Kimisi imtihanı kazanıyor, kimisi kaybediyor. Kullun nasi yahdu fi bay'un nefsu fe munteqihun mubiqaha. Buyurduğu üzere Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Herkes çalışıyor, çabalıyor. Herkes bir gayret içerisinde bulunuyor. Kimisi canını Cennete satıyor. Allah'tan cennetini alıyor. O cennet mukabilinde malını, canını feda ediyor. İnna Allah isterâ minel sırrı üzere. Allahu Teala cennet mukabilinde inananlardan canlarını ve mallarını satın aldı. Rabbimiz böyle buyuruyor. Demek ki biz malımıza, canımıza karışmayacağız. Biz cennetimize karışacağız. Ama maldan candan geçemeyene cennet yok. Cennet ucuz değil. Cennet Allah'ın metâı, Allah'ın malı pahalıdır. Ela inne sil'aitellâhi gâliye. Ela inne sil'aitellâhi cennet. Buyurduğu üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkatli olun. Şüphesiz Allah'ın malı pahalıdır. Agah olun. Allah'ın malı cennettir. Rabbim cennetini veriyor. Kime? Malının canını feda edene. Bu ne demektir? İşte malından zekat veriyor, malından hacca gidiyor, Reye gidiyor, malından sadaka veriyor, fitre veriyor, hayır yapıyor, hasenat yapıyor, bu malla ilgilidir. Canını feda etmek ne demek? E tabi işte namaz insanın bedeniyle alakalıdır. Oruç insanın bedeniyle alakalıdır. Oruç tutan hele bu muharrem ayında, bu mübarek ayda. Farz namazlardan sonra en üstün, namaz gece teheccüd vaktinde kılınan namazdır çünkü hadis-i şerifte buyurulduğu üzere mescidi aksa'da kılınan namaz 500 kat katlanıyor bazı rivayetlerde elli de var ravza-i mutaharede kılınan namaz bin kat katlanıyor salatun fi mescidi yade hayrun minel fi salatin fi masiva illel haram Kabe dışındaki namazlara kıyasla. Bin kat katlanıyor. Bazı vatilerde on bindir. Evet, Mescidi Haram'da Kabe-i Muazzama'da bir namaz yüz bin namazdır. Evet, asker ocağında kılınan namaz iki milyon namazdır. İki milyon kat katlanıyor. Ama Gece teheccüd vaktinde uykuyu terk ederek uykun nedeniyle her zamanda kalkarak fedakarlık yaparak kılınan teheccüd namazı hepsinden daha faziletlidir. Ona bir hesap konmuyor, bir kat beyan edilmiyor. Demek farz namazlardan sonra efvali salat ba'da's salavatil mefruba salatu'l leyl Farz namazlardan sonra en üstün nafile namaz gece namazıdır. Ve ef'alü sıyami ba'de Ramazan, sıyam şehril-le Muharrem. Ramazan-ı Şerif ki farz oluştun, ondan sonra oruçların en üstünü Haramay olan, adı Haramay. Haramaylar 4'tadır ama Haram ay adı hangisi? Muharrem? Muharrem haram kılınmış, yasaklı kılınmış, hürmetli kılınmış. Şanı şerefi büyük tutulmuş. Günahlar kat kat oluyor. Sevaplar kat kat oluyor. Faleh tasli muvfi'in nefuz ekm. Haram aylarda nefislerinize zulmetmeyin. Hiçbir ayda günah işlemeyin ama özellikle haram aylarda canınıza kıymayın, kendinize kastetmeyin, yazık etmeyin. Ne demek? E günah işlerseniz hele bir de haram ayda işlerseniz günahınız kat kat olur. Bu neye benzer? Efendim sokakta içki içenle Camide içki içen biri olur mu? İçki sokakta da haramdır ama camide olursa daha haramdır. Çünkü Allah'ın evinin de haramlığını ihlal ediyor. Ya bir de kâbe muazzama içerse o daha fazla haramdır. Neden? E çünkü en büyük Haram, mescid Haram'ın hürmetini ihlal ediyor Bu da onun gibidir Şimdi her zaman içki içmek haramdır ama Kadir gecesinde içersen ne olur? O mübarek gecenin de hürmetini ihlal ettiğinden kat kat günah kör olur. Bu itibarla Haram aylarda nefislerinize Yazık etmeyin, ziyan etmeyin Yazık olur size Bu mübarek Bu haram ay Üç tane peş peşe haram ayın, dört tanedir, üçü peş peşedir. Onların üçüncüsünde bulunuyoruz. Hem Hicri başımızdır, birinci ayımızdır, 1429 yılımızın ilk ayıdır. Hem de haram ayların, üç tane peş peşe olan haram ayların sonuncusudur. Özellikle bu ayın orucunun fazileti beyan ediliyor. Muharrem ayının orucu, Ramazan orucundan sonra, en faziletli oruçtur, buyuruluyor. Haram ayda da yine özellikle men sâmen min şehrin harâmin el ve-sebte ketabellâhu l-ibâdete sene. Her kim haram ayda perşembe, cuma, cumartesi peş peşe üç gün tutarsa şimdi bu önümüzdeki çok kıymetlidir. Çok önemlidir. Çünkü cumartesi günü zaten aşura günüdür. Cuma akşamı Cuma namazını kıldığımız günün akşamı, cumayı cumartesiye bağlayan gece aşure gecesidir. Fatih'teki Ahmet Yesevi derneğimizde aşure gecesi münasebetiyle bir konferans tertip edilecektir. Efendim erkek kardeşlerimiz davetlidir. Çünkü ilim meclisinde bulunarak o mübarek gecenin ve günün faziletlerinden bahseden ayet kerime ve hadis-i şerifler okunarak ihya edilecektir ahya ehyâ leylete âşûrâ'' ''Ehyâullâhu mâşâ'' ''Her kim âşûrâ gecesini ibadetle, taatle ve zikirle ihya ederse Allah onu dilediği kadar ihya eder, Allah onu dilediği kadar abad eder, Dünyasına ahiretini mamur eder, Allah ne kadar diler onun dilemesine hudut ve nihayet yoktur. Onun için çok büyük gecedir aşura gecesi, çok. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece, kadınlar da evlerinde, İnşallah radyodan da tabi sohbet verilir ama cemaate adım atmak, Allah için adım atmak, bir araya gelmek oradaki faziletler başka bir efendim şeydir, başka bir hazdır, zevktir, lezzettir. Onu tadan bilir. Tadan bilir, tatmayan bilmez. O tadı bir kere almadan anlatsan da boşa gider. Bu itibarla bu bu önümüzdeki Perşembe ve Cuma Cumartesi daha da kıymetli oluyor. Çünkü Ramazan orucundan sonra en kuvvetli oruç Aşura günü orucudur. Aşura günü biliyorsunuz Ramazan-ı Şerif'ten evvel farz idi. Sonra Ramazan-ı Şerif farz edilince Aşura gününün orucunun farziyetine eskildi. Sünnet-i kuvvetli sünnet olarak kaldı. Yalnız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin de Muça'nın ümmetiyle denizden e, firavun ve hanedanının denizde boğulmasının ardından kurtuluşlarını kutlamak amacıyla o günde oruç tuttuklarını e, işitince seneye inşallah e, biz onlara benzememek için e, 9-10 bir gün evvelinden tutarız e, buyurdular e, fakat e, bir dahaki seneye sağ çıkmadılar sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiler bu itibarla buyruğu bize sünnet olarak kaldı onun için aşura gününü yani cumartesiyi tek tutmuyoruz. Perşembe, cuma, cumartesi olursa çok iyi olur. Olamazsa en azından cuma, cumartesi olarak e, tutulması sünnete uygun düşüyor. Faziletleri, meziyetleri sonsuz. Efendim böyle mübarek hafta, Perşembe, cuma, cumartesi üç gün peş peşe oruç tutana Allahü Teala Hazretleri dokuz yüz sene Sıralı ibadet etmişse abi yazıyor ki Nuh Ali selamun peygamberlik süresidir. 1250 sene ala rıvatin yaşamıştır. Ama nübüvvet süresi 950 sene olduğu Kur'anın nası ile zabitdir. 900 sene ne demek? Kim 900 sene yaşamış? Kim 900 sene sırf ibadet yapabilmiş? 900 sene ibadeti Allah üç güne vermiş. Ama hangi ayda olursa haram aylarda. Bir de özellikle e, Muharrem ayında olursa, Ramazandan sonra en üstün oruç. E bir de Perşembe, Cuma, Cumartesi'nde tam aşureye de denk gelirse, böyle bir şey bir daha hangi sene denk gelir? Onun için inşallah ihmal etmeyelim. Aldanmayalım, aldatılmayalım, nefse uymayalım, ne olacak? günler çok kısa. eş şitâ ganîmetül mü'min. Dâle leylû ve Kış mü'minin ganîmetidir. eş şitâ El ganimetü'l baride, serin ganimet, gece uzar, gece uzayınca teheccüde kalkmak kolay olur. Şimdi adam beşte kalksa, teheccüd kal teheccüdü vakti kalıyor, beşte kalksa. Bu ne kadar güzel geniş bir gece, kış ayları mevsimi münasebetiyle. Onun için insan düşünmesi lazım, ibret alması lazım, ders alması lazım. Allah'ın dostları bu geceleri ibadetle geçirdiler. İbadet yapabilmek için kışı gözlediler, uzun geceleri beklediler ve ölümden hiç korkmadılar, çekinmediler. Ancak ne dediler? Ya Rabbi bizim üzüntümüz uzun gecelerde sabahlara kadar teheccüd kılıp zikredecek dostlarım var, biz kabirde boşuna yatacağız. Onun için allah Teala'dan kabirde de namaz kılma müsaadesi istediler, zikretme müsaadesi istediler. Sabit el-Bünani radıyallahu Allah'ın Tabi'nin ulularındandır. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın ziyaretinde bulunurdu. Elini öperdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme değdi. Bu senin elin derdi. Yüzüne sürerdi. O sabit hazretleri öyle derdi. Ya Rabbi bir kişiye kabirde namaz kılma müsaadesi verdiysen bana da ver. Onu lahte indiren bir vakti hemen kabre koydu koyar koyma üstünü kapattığında bir de baktı ayağa kalktı namaza durdu. Şaşırdık. Kaldı. Az daha lahitçi, mezarcı düşüp efendim ölecekti. Bunları hep Kasra Arifan dergimizde yazıyorum. Her ay ilk sayıda ilk e, efendim yazıda, başyazıda bunları yazıyorum. Neylimler yazıyoruz. Sizin okumanız için. Fuzuli işlerle meşgul olmayın. Dünyanıza, ahiretinize yaramayan işleri efendim vakitlerinize ziyan olarak değerlendirmeyin. Bak neler yazılıyor, okuyun. İşte, bu mübarek insan, kabirde namaz imkanına sahip olanlardan. Daha çok velilere kabirde namaz verilmiş, kabirde zikir verilmiş, ibadet verilmiş, onlar ne haslet çektiler ya Rabbi biz? Efendim, neyi düşünmüyoruz? Biraz daha yaşasak da, yemekler yesek, sular içecek, efendim, eğlensek, eğlenecek, etsek, evlensek. Bunları düşünmüyorlar. He, şimdi insanlar Niçin yaşamak istiyorlar Niçin öleceklerine üzülüyorlar Adam ne diyor diyor ki ya diyor Öleceğiz diyor Fakat diyor öldükten sonra Ne diziler çıkacak onları kaçıracağız diyor Ne filmler çıkacak onları kaçıracağız diyor Ya Yahu da bizim takımın ne maçları olacak Onları seyredemeyeceğiz vah vah vah yazık olacak diyor Adamın derdine bak Mezar taşına adam tuttuğu takımın amblemini yerleştirmişler işte falan takımış ya mezar taşında o takım ne fayda eder ayet yaz, hadis yaz rahmet iste Allah yallar, e hey, gidi koçum bir de bakıyorum altına kaç sene olmuş öyle 30 sene dedim senden sonra takımın ne goller yedi haberin yok ya insan şimdi ah biraz daha yaşasam da bu filmleri seyretsem maçları kaçırmasam, şovları kaçırmasam Böyle bir temenni olur mu ya? Sen o Allah dostları gibi ben niye üzülüyorum diyor? Kabirde boş yatacağım. İnsanlar zikir edecekler. Sabah teheccüd, gece teheccüd olacaklar. sabaha kadar ibadet yapacaklar. Hele ki uzun kış gecelerinde. Geceler uzayınca kalkmak kolay oluyor. Gündüzler kısalınca oruç tutmak kolay oluyor. Beşte iftar oluyor. Ne olacak? Bir sabah kahvaltısını yemedikten sonra zaten hemen Nefis sahte bir sabah acıklık açlık numaraları yapar. Ondan sonra alışır. E beşte de iftar ediyorsun. Sağlık sahte yerinde olanlar için. Bu ne büyük nimettir. Bu oruç ne büyük ibadettir. Rabbimizin razı olduğu bir ameldir bu. Onun için nefsi terbiye eder. Yeter ki iftarda da biraz az gelsin. Sünnete rahat edilsin. Sahurda yemek serbest edilmiş. İftarda hem sağlık açısından hem sünnet açısından çok yemek uygun görülmemiştir. Bu sünnetlere rahat üzere. Bir de oruç tutarken haramlardan sakınılırsa, efendim, günahlar işlenmezse, özellikle yalandan, bir Müslümanın ardından konuşmak, kıybetten birinin lafını öbürüne taşımak, nemimetten, yalan yere yemin etmekten, ve namahremlere şehvetle, Kötü gözle nazar etmekten, bakmaktan bunlardan özellikle sakınılmak şartıyla. Hamzun yufettur nesaym. Beş şey oruçluyu iptal ettirir. Yani sevabını iptal ettirir. El-kizibu vel gıbetu Onun için ma sâme men zalle aklü luhûme'n İnsan eti yenen orucu yoktur. Öleyen yani, normal et yesen orucun bozuluyor ya gıybet edersen <gülüyor> Ölü kardeşinin etini yemeyi kimse sever mi? İstemezsiniz değil mi Allah buyuruyor gıybet hakkında? O zaman e, bu da sevabı bozar. Orucu bozmaz ama fıkıh açısından sevabı bozdurur. E boşuna niye aşçısız duralım canım? Madem oruç tutuyoruz o sırada. Gıybet etmemeye bakalım, dedikodu etmemeye bakalım, şehvetle sağ üstüne bakmamaya bakalım. İbadetle taatla geçirelim. Meşru işlerimize bakalım. Ticaret zararlı bir şey değil. Yeter ki yalan olmasın. Efendim söz bozmak olmasın. Faiz rüşvet olmasın. İşine, meşru işine insan bakabilir. Bu oruçtan buna mani değil. Bu şekilde tutulursa haramlardan sakınılırsa efendim kemin saimi leyseni siyami illel cuu'i vel adash. Nice oruçlular var ki orucundan yanına açlıkla susuzluktan başka bir kar kalmıyor tehdidinden kurtulursa efendim orucunu bir mücerret açlık ve susuzluk manasında değil de bir ibadet ve taat huzur ve huşu içerisinde Mevla'ya kulluk anlamında ifade bilirse bu ne büyük iş işte elhamdülillah tam oruç günlerindeyiz önümüzde perşembe cuma cumartesi var bu ne büyük günler Tutalım tutturalım. Birbirine mesaj çekelim, haber edelim. Aşure'nin günü cumartesi ama tek tutulmaz. Yani illa cuma eklenecek ona. Veya pazar eklenecek. Yani ama günü cumartesi denk geliyor takvimde. Ama perşembe, cuma, cumartesi tutana zaten haram ay olduğundan, e bir de Muharrem olduğundan 900 sene ibadet cevabı var. Buna efendim kim erişmiş bu devlete, bu nimete ya? Bu kime nasip olmuş? Mübarek aylar geliyor, geçiyor... ...gözümüzün önünde ırmaklar akıyor... ...biz susuz kalırsak... ...efendim o ırmaktan bir su alamazsak... ...bu acizlik olmaz mı? Allah bize hem su verdi... ...hem almaya el verdi, hem imkan verdi... ...niye susuz kalalım? Cenneti yarattı... ...malını canını satana cenneti söz verdi... E, ...canını satmak ne demek? İşte oruç tuttun... E, ...aç kaldın, susuz kaldın... ...Allah için aç kalana, susuz kalana... Cennet tahamlarından yedirmek, cennet şaraplarından içirmek Allah üzerine hak olur. Mevla'ya bir şey vacip olmaz ama o kendine hak ediyor bunu. Ben söz verdim buyuruyor. O zaman işte sana ne diyorlar? Sen oruç günde oruç tut. Namaz saatine namaz kıl. Zikir saatine zikret. Güneş doğmadan batmadan tesbih et. Subhanallah ve hamd'i oku. Haramlardan sakın. Öyle ya şimdi. Zinada bedenle alakalıdır. İçkide bedenle alakalıdır. Bunlar canının çektiği şeylerdir. Ama sen nasıl cennet isteyeceksin? Ne yüzde Allah'tan cennet isteyeceksin? Pazarlığı bozarsan. Hani canını malını vermiştin de cenneti almıştın. İkide bir pazarlık bozuyorsun. Nasreddin Hoca'nın ev satmasına döndü senin işin yahu. Nasreddin Efendi derdi. Efendi babamız Hacı Ali Adel Efendi Hazreti. Büyük velilerden idi Nasreddin Hoca. Mübarek zat. Adama ev sattı. Dedi ki ben köye çıkıyorum. Köye yerleşeceğim dedi. Şehirdeki evini satıyor. Adam da tamam dedi. Hoca Efendi kaçar şu fiyata. Yalnız pazarlığa bir şart koydu. Dedi ki ben ee bu evi satıyorum ama. üç kata bir çivi çakmıştım dedi. O çivi pazarlığa dahil değildir. O benim olarak kalacak. Ya ne muzip adamsın dedi ya. Evi sattığında o çivi de senin olsun bana ne. Adam anlamadı ki. Hafta günü köyden indi. Ondan sonra almış ciğerleri. Kan leş içerisinde delik çuvala koymuş. Kapıyı çalıyor. Adam aa ne oldu hayrola. Şunu benim çiviye as. Ya ev leş oluyor kokuyor. Bir de çiviyi çıkarana kadar üst kata indirene kadar akıyor kokuyor. Ondan sonra. Ertesi hafta geliyor işkembeleri almış da olur. Şunu benim çiviye as. Adam da bir şey diyemiyor şimdi. Pazarlığa çivi dahil değil ya. Bu sefer sonunda adam. Yahu dedi çivini de evini de al dedi. Hocam ben bu pazarlığı bozacağım dedi ya. İşte bu. E sen şimdi malını sattın mı satma zekat ver. Ama şimdi benim zekatım ne kadar tutuyor biliyor musun hoca efendi? Ne bileyim senin malını bilmiyorum ki zekatını bileyim. E ne kadar? Hepenki bir trilyon kadar tutuyor. E sana mı acıyacağım? Demek borcundan zaruretinden hariç 40 trilyonun var. Sana ne acıyayım ki ben? Ondan sonra e ama işte 100 milyon, 200 milyon, 250 milyon kolay oluyor da o milyarlar ve yüz milyarlar Trilyonlara gidince rakamlar Şimdi sıfırlar dağıtıldı zaten Hepten Onu da hiç bilmiyorum karıştırıyorum Bu sefer mil, milyon milyar dedim mi Çok yükseldi şimdi Eski hesap konuşuyorum yani hesabı ona göre Anlayın Ne olacak Adama zor geliyor vermek e, Ne oldu cenneti aldın mı aldın Malını sattın mı sattım ya Rabbi Ama pazarlığı bozuyor Ne diyor Cık, ama bu çok oldu ya Şimdi nasıl olacak Mal canın yongasıdır. Etinden et kesmiş gibi oluyor. Adam öyle dedi. Birisi bana dedi... ...hoca efendi ben cekalt veriyorum ama dedi... ...şu ayağımdan et kesmiş kadar acıyor dedi. Dedim ne diyeyim adama zorla hayır hayırdır... ...seninki daha sevaptır dedim ya. Versin ne yapalım şimdi farzını yerine getirsin. E canını sattım mı sattım. E canını sattırsa kalk sabah namazına... ...ama şimdi uykum var. Efendim... Hadi ikindi namaz eşini müşteri var ya çok yoğunuz ya. Nasıl canını sattın ya sen hep pazarlığı bozuyorsun. Mevla da sana cennetini vermese ne yapacaksın? Ezanlar okunduğun için duymadın. Yatıp topraklara yüzünü sürmedin. Ben de sana cennetimi vermedim. Derse Allah ben ne cevap vereyim diyor aşık şair ya. E, Rabbimiz Rabbimize verilen söz bozulur mu? Başkasına verilen söz bile bozulmaz. Mevla harap etmiş. Ya zatına karşı verilen sözü efendim bozmak ne kadar vefasızlık olur? Mevla sözünü bozmuyor. Ve aden aleyh hakkın fittevrat vel incil ve kuran Tevrat'ta da İncil'de de böyle yazılmış. Bak Kur'an'da da size bildiriyorum. Şimdi Tevrat'ı İncil'i okumanız caiz değil. Tevrat İncil tahrif edildi, değiştirildi. Allah'tan geldiği şekliyle kalmadı. Ama ondan, onlarda da ne yazdığını size Kur'an'da bildiriyorum. Kur'an'ı okuyan, dinleyen hepsini okumuş, dinlemiş olur. Kur'an'la amel eden hepsini amel etmiş olur. Şimdi öbür kitaplardan mesul değilsiniz. Siz Kur'an'dan mesulsünüz. Söz veriyorum size, bak bu sözü malını, canını feda edene, İslam'ı yaşayana, emirlerini tutup yasaklarından sakınana sözüm var, pazarlığım var. وَمَنَوْفَا بِعَهَدِّي مِنَ Allah. Peki Allah'tan daha çok sözünde kim durabilir? Ahdine vefa hususunda kim Allah'tan ileri geçebilir? Feşte bişerû bi beykumullezî bâa'atun Öyleyse sevinin müjdeler olsun. Alışverişiniz mübarek olsun. Bak ne büyük alışveriş yaptınız. 5 para etmeyen malınızı canınızız verdiniz. Bazı biçilmeyen cenneti satın aldınız. Kim öyle cenneti verir senin malına canına ya? Canımız da ayıplı, malımız da ayıplı. Onun için şeytan devreye girdi. Şeytan Mevla ile efendim görüşüyor. Mevlai görüyor manasında değil ama aralarında muhataplık oluyor. Dedi ki ya Rabbi sen bu kulların malını canını aldın. Bunlara karşılığında cenneti söz verdin ya evet. Fakat bunların malı canı senin, senin zatına şanına yakışmıyor ki. İbadetlerin oksan namazları gaflet üzere. Akdeşleri kusurları taharetlerinde hata var. Orada eksik var. Burada noksan var. Zekatları ona geze. Bir haç yapıyorlar. Kaç tane noksan yapıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Bayi dedi. Yani bayi satan. Bayi bir akıt yapsa. Müşteri bayi arasında. Bir malı efendim alsa. Bir müşteri. Yani Mevla müşteri oldu. İnne Allah'a Allah satın aldı. Mevla bize müşteri oldu. Malımızı canımızı istedi. Biz de malı canı verdik. Ondan sonra cenneti satın aldık. Bu manada Rabbimiz müşteri oldu. Biz bayi olduk. E de, dedi ki İblis Allah'a akıl öğretiyor. Fetva öğretecek haşa. Diyor ki ya Rabbi sen diyor bunların mallı canını aldın ama bunlar sen istediğin gibi ibadet yapamadılar. Ayıplı çıktılar. E şimdi sen mesela bir e, müşteri olarak gittin. Bir galeriden araba aldın. E adam sana sağlam diye verdi. Aldıktan sonra bir çürüğü çıktı. Ne olur İslam fıkhına göre bu kişinin o malı iade etmesi hakkı doğar. Götürür o malı der ki adama, akıt bozulmuş, pazarlık bozulmuştur. Çünkü şartığa uymadın, e sen yalan konuştun, beni aldattın dedin ki bunda vurup çar çarık çürük yok. E bu böyle vurup çıktı. E o zaman Ya Rabbi diyor, madem ki sen bunların malını canını aldın ama bunların malı canı da sana layık çıkmadı. O zaman senin bunların malını canını iade hakkın doğdu. e ben bunları bana diyor. Ben müşteri oluyorum. Cehenneme alacak bizi. Mevla da buyurdu ki ey iblis sen benim şeriatimin cahilisin. Sen benim dilimin ahkamını bilmezsin. Çünkü benim fıkhıma göre nasıldır? Bir müşteri aldığım alın ayıbını kusurunu bilerek alırsa geri adet etme hakkı yoktur. Ben de bunların ayıbını kusurunu bile bile kabul ettim. Ben bilmiyor muydum ki doğru namaz kılamayacaklar? Ben bilmiyor muydum ki bir haç yapacaklar Kaç tane noksan yapacaklar Ben biliyordum bu kullarımdan bana layık haber çıkmaz ama Fazl bir keremimle kabul ettim Şimdi daha geri verme hakkım yok Yani kendi kendimi bağladım Kimse beni bağlayamaz Onun için sen havanı alırsın Dostlarımı vermem sana Kullarımı vermem sana inananları vermem sana Yakmam cehimin cih, ateşine narına Mevla böyle buyurdu Bak hakkımızda ne kararlar alınıyor ne konuşmalar, ne görüşmeler yürüdülüyor. Bir şeyden haberimiz yok. Onun için ahde vefalı olalım. Mevla sözünü bozmaz. Yine sözünü, sözünü bozan biz oluruz. Ama zarar eden de biz oluruz. Mevla kardan zarardan münezzehtir. Yazık ederiz kendimize. Çok pişman oluruz ahirette. Bu dünyadaki bir karlı işi kaçırmaya benzemez. Bu dünyadaki bir ziyana zarara benzemez. Bu maddi manada iflasa benzemez. Sonsuz cenneti kaçırmak tehlikesi var. Sonsuz ateşlere yanmak tehlikesi var. Hadi imanını kurtarsan bile. Günahın kadar cehennemde yanmak kolay iş midir? Binlerce sene yanıp günahına temizlik olsun, kefaret olsun diye beklemek kolay iş midir? Bir kere bile ateşe girip çıkmak kolay iş midir? Göz Kesilecek iş midir? Cennette efendim o kadar yüksek dereceler varken alttan bakmak yukarıya dünyadan yıldıza bakar gibi bakacaklar buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Sizin biriniz dünyadan yıldıza bakar gibi Aşağı derecedekiler cennetteki üst derecedekilere bakacaklar buyuruluyor Hadi şerifte evet, Cennete gireyim de çöpçü olsam yeter e, Cennette çöp yok ki çöpçü olsun çık dışarı derler adama Sen ne biçim konuşuyorsun Yani cennete hakaret çöpçü olsam yeter Sanki cennette çöplük var Ama dünya meselesine geldi mi Şu ev olsun yok yok bu daha iyi bu olsun. Öbürü bu daha güzel bu daha bunun manzarası daha. Iyi. Arabanın bu modeli daha. Iyi. Bir cep telefonu değiştir değiştir değiştir değiştir. Şu çıktı hemen değiştir. E niye yeter demiyorsun? Cennete geldiği zaman da al sana işte üç gün oruç tut. Perşembe Cuma Cumartesi dokuz sene ibadet ede var Ya şimdi kalsın ben almayayım biliyor musun? Çünkü ben da pek dayanamıyorum. Perşembe Cuma Cumartesi falan mesai günleri iş var güç var. Evetim cennette çok cevap var fazilet var ama yani farz değil bir şey değil canım aman kalsın o kadar. Gitti mi cennete bir de oruç tutanlara alttan bakar. Onların tabi hasret e, çekmez cennette üzüntü yok. Üzüntü manasında pişmanlık yok. Çünkü o zaman cennet zindan olur adama. Öyle yer cennet olur mu? Dünya ancak pişmanlık geridir. Her dakika bir şey oluyor pişmanlık. Ahirette cehennemde pişmanlık diz boyu zaten. Ama cennette pişmanlık olmaz. Cennette bir tek hadis-i şerifte buyuruldu üzere "Lâ tahassaru elü'l <gülüyor> cenneti fil cenneti alâ şey'in saatin. Merret bihim lem yezkurullâhe ve celle Cennete, girdikleri zaman hiçbir şeye pişmanlık çekmeyecekler. Çünkü orası hasret ne hüzün, esef yeri değildir. Ancak cennete girenler bile Allah-u Teala'yı zikretmeden geçirdikleri bir an ve nefes yüzünden pişmanlık çekeceklerdir. Nasıl biz şu anı zikirsiz geçirdik? Nasıl biz şu saniyeyi zikirsiz geçirdik? Buna bakarsan bizim hasletimiz çok olur. Zikirsiz geçirdiğimiz vakitler çok olur. Ama şimdi burada ben konuşuyorum sen dinliyorsun. Ne konuşuyorum ben? Ayet hadis okuyorum. İlim meclisi kurduk burada. Bu sofra... Cennet bahçesidir. Ha o zaman tamam bu zikir sayılır. Şimdi sen de beni dinlerken bir yandan okuyayım demen elhüzüm yok. Bir yandan bir yandan la ilahe illallah zikrin elhüzüm yok. Bu şimdi ilim meclisidir. Ders okursun, tefsir okursun, hadis okursun, fıkıh okursun, okutursun. Biri konuşur, öbürü dinler, biri okur. Müzakere olur. Bunlar da ilim meclisidir. En üstün ilim bu zikir budur. La ilahe illallah zikrinden üstün olur ilim meclisi. Çünkü la ilahe illallah'ın faziletini nereden anlayacaksın? İlim meclisini dinlemesen hiçbir şey bilmezsin. O zaman hiçbir fazilet duymadığından yapamazsın. Bir şeyi amel ilme tabidir. Bilmeden ne yapılabilir? Hadis-i şeriflere göre ilim meclisinde bulunmak bin rekat namaz kılmaktan da üstündür. Bin cenazeye de katılıp bin Uhud davgatı sevap almaktan da üstündür. Bin hasta ziyaretinden üstündür. Ya Kur'an okumaktan bile üstündür diye. Sahabe şaşırdı dediler ya Resulallah Kur'an okusak mı daha iyi? İlim meclisinde müzakere mi yapsak? <gülüyor> Buyurdu ki ilimsiz Kur'an bir şeye yarar mı? Ayetleri okusan, manasını bilmesen, hükmünü bilmesen, helal haramını bilmesen, ona göre doğru inanmasan okuran ne yapsın sana? Rubbe teali'yi Kur'an ve Kur'an ile hani? İşte ne dedik? Nice oruç tutanın açlık, susuzluk kar kalır yanına. Nice Kur'an okuyanlar var ki? Kur'an lanet eder ona. Okuma beni Allah belanı versin diyor. O hala... Efendim hasta ziyarete giden sağır gibi hasta bunalmış almış bükmüş ya kim gönderdi seni diyor ya yani kalk git demek istiyor o da savur zannediyor ki seni getiren gönderenden Allah razı olsun diyor biraz daha oturuyor. Hasta bunalıyor alıyor ediyor. Ondan sonra ya kalkmaz mısın ya tamam ben uyuyacağım diyor. O hâle efendi biraz daha otursana zannetiyor. Sıralı Kur'an okuyor, Kur'an'da ona Allah belanı versin okuma beni ya diyor. helaluma inanmazsın, haramuma inanmazsın. Senin benimle ne işin olur diyor. O hala ben hatim indirdim, duasını yap oca efendi diyor. Onun için ilk mesele huzur, huşu, itikat, sağlam inanç, hoşnuzan, Allah hakkında güzel düşünce, ümit, raca, yakin, şüphesiz itikat. Mesele bu. Onun için, dünyaya geldi mi, talebimiz büyük oluyor, ahiret hususunda niye rağbetimiz az oluyor? Ali Adel Efendi babamız, öyle buyururlardı, aleyhi ve şerruh. Cenneti eli kadar kanaatkar görmedim. Ne büyük söz. Yani cennete girecekler, inşallah biz namzetleriz, ehli sünnet ve cemaat, Mezhebine mensup müminleriz Efendim iman edip salih ameller işleyenlere vaat edilen cennetin efendim müşterilerindeniz Allah pazarlığı bozmaktan muhafaza buyursun amin Ama cennet ehli kadar kanaatkar görmedim Ne demek? Aman en alt tabakaya da gitsem yeter Ayağımı soksam kapıyı kapatsam yeter Niye kanaat ediyorsun? O zaman dünyada niye kanaat etmiyorsun? Efendim kafamı sokacak kadar bir yuvam olsa yeter diyorsun. Ne kafanı? Arabanı da sokacak kadar karacın var. Ondan sonra, efendim şu kadar maaşım olsa yeter diyorsun. On mislini verseler de yeter demiyorsun. Sen niye dünyayı da kanaat etmiyorsun da cennete kanaatkar oluyorsun? Bunlar iman zafiyetinden gelir. Yakın zayıfin, zayıflığından gelir. Demek senin şüphesiz inancın zayıftır. Çünkü sen ahirete görür gibi inansan, Cennetin köşklerine, saraylarına, hurilerine, efendim, hizmetçilerine, vildanına, hılmanına böyle gözde görü gibi inansan e, onları kazanmak ve onlara kavuşmak tabii ki niyet onları kazanmak olmayacak ama karşılığında bu var bilmek ve bu e, bilginin inanç derecesinde kuvvetli olması, şüphesiz itikat derecesine varması tabii ki seni ne yapar? O hususta kanaatkar yapmaz. Ya ne yapar? İstekli yapar, rahmetli yapar, hevesli yapar. Doymazsın. Ya bu perşembe, cuma, cumartesi tutmakla olmaz. Bir de haftada tutsam bu oruç var mı? 900 sene var. Bir 900 sevabı da alayım eder 1800 sene ya. Fazla mal göz çıkarmıyor da fazla ibadet göz mü çıkarıyor? Ondan sonraki haftada var mı? Var. Ne zamana kadar? Muharrem ayı bitene kadar. Muharrem ayı bitti mi daha ne zamana kadar yok? Recep ayına kadar yok. Çünkü bir daha haram ay ne zaman geliyor? O tek olan haram ay Recep ayında geliyor. O zamana kadar bir daha perşeve, cüva cumartesi tutayım da Dokuncu sene ibadet yok O arada da kim bilir Kimler öle, kimler kala Onun için Mevla bize büyük imkanlar verdi diye başladım sözlerime Sebepler halk etti bize Sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan etti, lüksetti bize Oruç tutabilecek, namaz kılabilecek Bak bu sohbetleri dinleyebilecek Bunlar hep sağlık ister Sahur olan nasıl dinleyecek şimdi Kulağa çalışmasın, başı ağrıyan adam ne anlayacak şimdi? Kafasına ağrı tutmuş, duvara vuruyor. Bu adam şimdi bu sohbeti dinlese ne anlar? Karnı bile ağrısa, dişi bile ağrısa hiçbir laftan anlamaz. Ayağı ağrısa anlamaz. Rabbim ağrısız, sancısız, sıhhat afet üzere. Nerelerden dinliyorsanız, internetlerin başında, uydulardan, radyolardan, arabalarda, evlerde, ocaklarda. Ya, huzur içerisinde, rahatlık içerisinde dinliyorsunuz. Rabbim lütfetti size. Bize de ihsan etti bu konuşmayı nasip etti. Onun için kıymet bilelim. Gecemizin günümüzün değerini bilelim. Ayımızın mevsimimizin değerini bilelim. Kış mevsimi şimdi. Oruç tutmak kolay. Efendim gece teheccüd kolay. Uykunu alıp da kalkabiliyorsun. Gündüzde efendim çabuk iftar olduğu için. Bak daha dokuzda iftar olacak saatler geliyor. Dokuza çeyrek kalana kadar iftar gidiyor. Arada dört saat var. Kolay iş mi bu? Dört saat az bir şey mi? İnsan en çok son saatlerinde zorluk çekiyor. Bazı kere 20 dakika kala, 15 on dakika bile sıkıntıya düşen düşen var. Adamın dediği gibi, yahu dedi, Allah bilir işini dedi, bu seferde dört dekat farzı ikiye indirdi, o kadar yorgun ki dedi, üç dekat olsa kılamayacaktım. Hadi konuşma be. Otuz da olsa kılacaktın, öyle laf denir mi ama... İşte adam öyle diyor yani, Allah nasıl bu iki yaptı bunu diyor, ikiyi kıldım diyor böyle, bittim diyor ya. Rabbimiz öyle, kolaylık murat ediyor bize, zorluk Murad etmiyor bize. <gülüyor> kolaylık istiyor, zorluk istemiyor. Şimdi mübarek Muharrem ayı, mübarek aşurem, mübarek günler, oruçlar, kışa çattığında bu... Her mevsim böyle olmuyor, seneler sonra bu dönüyor, değişiyor. E şimdi ganimet bilsene, fırsat bilsene, değerlendirsene. Bak bir mal geldi, ucuza düşürdün, pahalıya satacaksın. Sürümlü mal, güzel mal tutuldu bilmem ne. Nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl ganimet biliyorsun? Çünkü neden? Dünyanın karına, zararına inanıyorsun. İşte böylece ahiretin ticaretine karına, zararına. İman etsen, imanın da şüphesiz olsa sen o zaman bu ganimetin peşine düşersin. Bu mevsimi bileceksin. Ondan sonra Muharrem ayı. Bu ne demek? Allah'ın haram kıldığı ay. Adı haram kılınmış ay zaten. Bu mübarek ay. ne kadar önemi var Allah'ın dinde. Bundaki mübarek 10. gece aşura gecesinin. O 10. gün aşura günü. Bu hususta sorbetler yapmışım. Kasetlere alınmış çok. Her dakika her şeyi anlatamıyorum. Benim de çok sağlığım müsaade değil. Ama evvelki kasetlerde var. Bunları ar arayın bulun. Efendim CD'leri var, kasetleri var, dinleyeceksin oradan. Neler okunacak, ne namazı kılınacak, ne okunacak, hangi amel edilecek, o aşure günü, ne güzel amelleri var, ne faziletli amelleri var. Efendim, bunlarla amel edeceksin, bunu ganimet bileceksin, senede bir kere geliyor. Mübarek gün, bütün peygamberlerin kurtuluş günü. O cuma gecesi, Cuma cumartesiye bağlayan gece, o ne büyük gece. Rabbim ihya edecek, İhya edenleri ihya edecek. Dünya ahiretlerini mamur edecek. Ya Hoca Efendi senin de gecen gündüzün bitmiyor ya. Bir gün işleyeceğiz vakit kalmadı ya. O bitiyor başlıyor, o bitiyor, başlıyor, bitiyor, başlıyor. Zülitçe dedin on geceler, o geçti Muharrem şimdi. Bu on gecelerin hepsine kadar kıymetli. Şimdi bu gece ne kadar kıymetli. Ve leyalin aşır <gülüyor> on geceye yemin ederim buyurulan on gece. Üç rivayetten bir vate göre Muharrem'in ilk on gecesidir. 11. yüzyılda da Muharrem'in bu on gecelerinde de evliya Allah ve ehlullah itikaf yaparlardı. Camiden çıkmazlardı. Bunlar boş işler midir? Bu adamlar kendi zararını bilmez miydiler? Bunlar dünya zevkini, keyfini bilmez miydiler? Niçin böyle bu geceleri, günleri oruçla ibadete geçirirdiler? Çünkü onlar ahiret ticaretini çok iyi bilirdiler. Ya? Bize örnek olsunlar. Bize ibret olsunlar. Efendim. Bize güzel bir efendim, numune, imtisal. İttiba edeceğimiz, kendilerini izleyeceğimiz örnek kabul edelim onları. Onlar gibi yapalım. Selefi-i Salihin'in bu gecelerdeki ibadetleri, ev kitaplar doludur. Bugünlerdeki oruçlarıyla kitaplar doludur. Hiç Allah dostlarından bu günleri oruçsuz geçiren var mıdır? Bu geceleri ibadetsiz geçiren var mıdır? Dünya kuruldu kurulalı. Bütün peygamberlerin kurtulduğu, bütün enbiyanın, evliyanın, Tazım ettiği ya. Haşure gecesi günü geliyor Şiratül İslam'ın Metninde Ve sünnetil İslam Te'zimu yevmi haşura Aşura gününe tazım etmek, değer vermek Bu değer vermek nasıl oluyor? Oruç tutarak, onda namaz kılarak ibadet yaparak, sadaka vererek, hayır yaparak E bütün bunların hep izahları var Şimdi vaktim yok Haşura gününe tazım ve hürmet İslam'ın sünnetindendir diyor Biz de Müslüman olduğumuza göre Günümüzü gecemizi değerlendirelim. Aşure çorbası pişirmekle bu iş bitmez ki. O da bir sünnettir. O da ta Nuh Aleyhisselam'dan kalma. Çünkü Muharrem'in onun da aşure günü gemi Cudi Dağı'na indi. Nuh Aleyhisselam karaya ayak bastı. Altı ay gemide kaldılar. Dünya tufan oldu, deniz oldu. En yüksek dağın üzerine 18 arşın su çıktı. Hiç kafasını çıkaran, başını çıkaran daha bile yoktu. Sonra Cudi Dağı'ndan e, su çekilince oraya yerleştiler ve yanlarında ne varsa malzemelerden istedi Nuh Aleyhisselam. Bunun üzerine işte mercimek, nohut vesaire, efendim e, buğday getirildi. Herkeste kalan şeyler birleştirilerek aşura çorbası pişirildi. Nuh Aleyhisselam buna dua etti, bereket duası etti. Tabi şimdi değiştirildi o zaman beş çeşit şimdi elli çeşit içine koyan dışına koyan efendim üstüne nar eken öbürüne bilmem efendim tarçın eken dolu çeşit çeşit çıktı neyse ee, orada ayet yok hadis yok sen de bana incir yakışıyor sen de incir koyarsın öbürü kayısı koysun bunlara biz karışmıyoruz teferruata girer hepsi mübarek olsun yeter ki helal maldan olsun haram maldan olmasın. Bir de insanlara hediye yapılsın konu komşuya dağıtılsın özellikle yiyemeyen fakirlere dağıtılsın mesela bunlar sünnet. Ama şimdi aşure günü bitiyor ondan sonra bir hafta sonra aşure yapıyor öbür ayın sonunda aşure yapıyor. Ya aşure yapmanın şeyi illa vakti de yok şimdi sen bugünden yap o da mesele değil ama tabi onuncu günde özellikle e, bu e, aşure çorbasının o gün rastlaması o günün iftarında aşure iftarında bulunmasında tabii ki bir mana var. Bir maksat var, bir ehemmiyet var. O günün, e, mevsimin önemi var. Onun için feyci bereketi fazla olur. Başka günlerde yaptığın normal yemek olur. Baklava yaptığın yediğin gibi olur. Ama o gün yaptığında neler olur? O gün Nuh Aleyhisselam'ın e, Mevla Teala'nın Ya Nuhuh bir selamim minna ve berekatin aleyk ala umemin minmemme'ek buyurduğu üzere ey Nuh bizim selamımızla ve üzerine yağan bereketlerimizle Ve Seninle Beraber 8 kişi kurtuldu Biri rivayet 80 Bunlardan gelecek ümmetler Kime işaret? Bize işaret Ta bize kadar geldi kıyamete kadar da gidecek Biz Türk milleti Olarak Nuh Aleyhisselamın Üç oğlundan Samham Yafes'ten Efendim Yafes'ten gelmeyiz. Şu anda bütün dünya milletleri Nuh Aleyhisselam'ın üç oğlundan gelmedir. Çünkü gemide kurtulanlardan ancak Nuh Aleyhisselam'ın soyundan nesil devam etti. Geri kalan dünyayı Allah tufanla gark etti, helak etti. Şu anda Nuh Aleyhisselam Ebu'l-Beşer-i Sani Hazretleridir. Yani Beşer'in ikinci babasıdır. Nasıl dünyada kimi görürsen... Bu Adem Aleyhisselam'ın zürriyetindendir diyebiliyorsan, dünyada kimi görürsen aynı zamanda Nuh Aleyhisselam'ın zürriyetindendir de diyebilme imkanına sahipsin. Hiç ayrım yapmana da lüzum yoktur. Ama oğullarına gelince ayrım vardır. Çünkü Türk milleti Ya'fes'in efendim soyundan gelmektedir. Diğerleri işte Yahudiler Sam'dan, Sam ırkından, Sam'dan gelmektedir vesaire. Milletler bu şekilde e, ırk olarak ayrılmaktadırlar. Rabbimiz ne buyurdu? sana da seninle birlikte olanlara demiyor. Ela ümemi seninle birlikte olan oğullarından gelecek ümmetler. Hangi ümmetler? İman eden, İslam üzere olan efendim. İnne'd-din İslam. Tek din İslam. Adem aleyhisselam da Müslümandı. Nuh aleyhisselam da Müslümandı. İbrahim aleyhisselam da Müslümandı. Bütün peygamberler Müslüman. İslam Allah'a teslimiyet demek. Hangi zamanda, hangi dönemde, hangi peygamberi, hangi kitabı gönderdiyse, indirdiyse ona teslim olmanın adı İslam'dır. İslam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dininin adı değildir sadece. İslam bütün peygamberlerin dininin müşterek adıdır. Bu itibarla bütün Müslümanlara, Rabbim kıyamete kadar gelecek Müslümanlara bereketler yağdırarak, selamlar ve bereketlerle inin buyurdu. Biz de o gemide bulunduk, biz de babaların sulbündeydik. Babalarımızın, atalarımızın, kim bilir kaçacağını, daha nereden? Nuh Aleyhisselam'ın, Yafes oğlunun sulbündeydik. Nasıl ki da evvelce kimin sulbündeydiler? Adem Aleyhisselam'ın sulbündeydik hepimiz. Kalübelada da onun sulbünden, onun zürriyetinden olarak, bel ihraç edilerek, zerrecikler halinde saçılarak, Mevlamızın huzurunda, Rabbiniz değil miyim, elestübü Rabbüküm, hitabıyla muhatap olanda, Kalübelâ. Olmaz mı? Tabii ki Rabbimiz sensin diye cevap veren de biz O zaman da Adem babamızın sürbündeydik. Bu itibarla aşure günün bereketi çok, aşure çorbasına bereketi çok. Ama o gün olduğu zaman Muharrem'in onunda yapıldığında ne oluyor? İşte o bereket, o Rabbimizin bereketle inin buyurduğu gündeki yağan bereket aynen eve ocağı yağıyor. Bunlar kurafe değildir. Bunlar kitabi şeylerdir, kaynaklara dayanmaktadır. Ayet var işte, bereketle inin. E inildiğinde ne yapıldı? Mübarek oldu yapılan işler. Yapılan yemek mübarek oldu, yapılan fiiliyatlar, ibadetler, o mübarek günde kutlamalar. E öyle ya şimdi, indiler altı ay sonra yeniden karaya ya. Deniz kolay mı? Dünyada efendim toprak yok. Su altındaydı. Bu itibarla bereketini arayalım. aşura gününün bereketini arayalım. İnşallah faziletine, veziyetine nail olalım. Aşura gününü bazılarının mateme çevirdiği gibi bizler de mateme çevirmeye kalkışmayalım. Niye? Hazreti Hüseyin radıyallahu efendimiz Kerbela'da Aşura günü şehit oldu. Bu yüzden onu mateme çevirenler var. Bu yanlıştır. Çünkü Hazreti Hüseyin Efendimizin şehit olduğunu günü mateme çevirmeye kalkarsak Hz. Osman Efendimizin şehit edildiği günde var. Hz. Ömer Efendimizin mirabda şehit edildiği günde var. Hz. Ali Efendimizin e, efendim sabah namazla giderken şehit edildiği günde var. Hepsinden büyüğü Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem. Rebül evvel 12'sinde mübarek doğduğu günde, pazartesi gününde, şehitlerin de en büyüğü olarak. Kainat efendisi biliyorsunuz, Hayber'de Yahudi kızının e, yemeğe kattığı zehir yüzünden... Senelerce nöbet gerekten Vefat ederken de o zehrin tesiriyle Şehit olmuştur Böylece Kainat efendisi Peygamberlerin efendisi olduğu gibi Sallallahu aleyhi ve sellem Şehitlerin de efendisi olmuş Ve Yahudiler birçok peygamberin katili oldukları gibi Ahir zaman peygamberin de katili olmuşlardır Bu itibarla o zaman Resulullah'ın vefat günü de matem etmek lazım İslam'da bu şekil Matemler meşru değildir Efendim Mevlitler, doğum günleri ihtifallerle İslam'a uygun çerçevede kutlanır. Ama ölüm günleri bir matem olarak yas ilan edilmez. Bu itibarla bunun İslam'da senedi dayanağı yoktur. İkincisi Hz. Hüseyin Efendimiz, vallahi Allah'ın şeydi Kerbela çok büyük zat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çiçeği, gülü, parçası, torunu onun sırtında taşıyordu onu. Öyle öpüyordu, onun dudaklarından öpüyordu. Onu o kadar seviyordu. Ama tabii ki allah Teala o mübarek zata şehitliği de aşure günü gibi büyük bir mübarek bir güne efendim denk getirdi. Allah denk getirdi derken bu işler kaderin cilveleridir. Yoksa tarihi tesadüfler değildir. Mevla o, o büyük şehide o günü, o mübarek günü nasip etti. Mübarek günde onun Ruşeyd şerifini şehit olarak kabz eyledi. Tabii ki onu şehit edenlerin ve onun yanındaki Ehli Beyt'i şehit edenlerin efendim asla ve kat'a efendim hiçbir sevilecek, anlatılacak, iyi bilinecek, bildirilecek tarafları yoktur. Allahü Teala ve Tecceddüs Hazretlerinin efendim rahmetinden, bereketinden nasipleri yoktur. Ehl-i beyti katledenler Hz. Hüseyin Efendimiz'i şehit edenler allah Teala'nın lanetlerine çarpılmışlardır bak biz onları da telil ediyoruz çünkü kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torununu kasten bilerek şehit ettiyse melundur biz onları asla sevmiyoruz onları sevenleri de sevmiyoruz onları şehit edenlerin dostlarını da sevenleri de sevmiyoruz ama İslam bir adalet dinidir, istikamet dinidir, ölçü dinidir. Bu ölçü nispetinde de, mübarek aşura günümüzü, Adem Aleyhisselam'dan beri, bütün enbiyanın, evliyanın, kurtuluş günü olan, böyle bir günü de, Hz. Hüseyin Efendimiz tabi şehit oldu diye de, mateme çevirmek, İslam'ın sünnetinden değildir. eli sünnet ve cemaat mezhebinin şiarından değildir. Ama, aşura çorbası yaparak, Yiyerek içerek de sanki efendim Hz. Hüseyin Efendimiz'in şehit edilişine seviniyormuş gibi bir izlenim bir mana çıkarılmamalıdır. Bu yanlış olur. Bu değerlendirmeler ehli sünnet mezebinin mensuplarına iftira olur. Çünkü bizim asla böyle bir niyetimiz yoktur. Ancak eserlerde varit olduğu üzere efendim oruç tutuyoruz, efendim iftar ediyoruz Ondan sonra Hazreti Hüseyin Efendimiz de tabi o gün Yasin Şeriflerle okuyup hediye ederek unutmamalıyız, hatırlamalıyız, hediyeler göndermeliyiz. Bak ben Hazreti Hüseyin tam Mısır'da Kaire'de mübarek başını ziyaret edebilmek için kaç kere gittim? Ehli Beyt'in kabirlerini ziyarete kaç kere gittim? Ehli Beyti son derece tazimimiz vardır, onları sevmek farzdır, dinimizdir, imanımızdır. Allah'u salli ala muhammed ve ala al muhammed her namazın sonunda Ehli Beyt'e salevat okumasak namazımız olmaz. Namazımız olmaz. Mezhepler arası tabi orada fıkıh ihtilafı oluyor ama genel manada konuşuyoruz. Na namazımız bile salavatla bitiyor. Ve Ehl-i Beytin Resulullah'a duadan ayrılmaz. Biz bu itikattayız ve bu anlayıştayız. Ama eli Sünnet mezhebinin hassas dengeleri içerisinde bunu değerlendirmek durumundayız. Bu itibarla Kerbela konusunu evvelce anlattım. Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadetiyle ilgili o sohbet inşallah kaset halinde ve sidi halinde hazırlanıyor. Sizler bunu talep ederseniz, isterseniz, dinlerseniz, dinletirseniz eli sünnetin bu husustaki efendim güzel yorumlarını, görüşlerini anlamış olursunuz. Meseleye eli sünnet gözlüğüyle bakmış olursunuz ve tarihi gerçekleri tahrife tabi tutulmaksızın efendim eğritilmeye, yamultulmaya, e, mahal bırakmaksızın tam eli Sünnet alimlerinin görüşlerine göre özellikle İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin mektubattaki beyanları çerçevesinde e, değerlendirme yapmışızdır. Bunu dinleme imkanınız olacak inşallah bu e, iki kaset halinde ve iki sidi halinde piyasaya yakında çıkacak. Bunu ayrıyetten dinleyebilirsiniz. Ancak burada hakkı batılla karıştırmayalım ve ne yapıyoruz? Bütün peygamberlerin Kurtuluş günü olan Aşure gününde oruç tutuyoruz. O günde yapılacak salih ameller bunları dinliyoruz. Yine efendim okuyoruz, dinliyoruz. Bunlarla amel ediyoruz. Tabii ki Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadetine çok üzülüyoruz. Şefaatini dileniyoruz ve o günde de inşallah yasin-i şeriflerle Hazreti Hüseyin Efendimizi ve yanında şehit edilen ehlibeyt'in büyüklerini, küçüklerini Efendim dualardan, hediyelerden unutmuyoruz. Onlardan şefaatler istirham ediyoruz. Böylece ifrat ve tefrit arasında, ileri gitmek ve geri kalmak arasında, ehli sünnetin çizgisi olan adaleti gözetiyoruz. Kul emre Rabbi bil Habibim de ki Rabbim her sözde, her fiilde, her harekette, her davranışta adaleti emretti, dengeli olmayı emretti. Sivri uçlardan kaçınmayı emretti. efendim Her şeye hakkını vermeyi emretti. Her şeyin haddini, sınırını muhafaza etmeyi emretti. Her şeyi yerli yerince yerleştirmeyi emretti. Bir şeyi mahallinin dışına çıkarmaktan nehyetti. Bu ayet-i kerimesinin manasıyla da amel etmiş bulunuyoruz. Böylece sözlerime nihayet verirken, Hepinizin aşura gecesini ve aşura gününü tebrik ediyorum. Hepimiz hakkında hayırlara, bereketlere vesile olmasını niyaz ediyorum. Ve oruçlara, namazlara, zikirlere, şükürlere, güzel ibadetlere muvaffak olmamız için hepimiz adına Rabbimden yardımlar niyaz ediyorum. Böylece sizleri Rabbime emanet ediyorum. Ve sallallahu ala seyyidina mevlana muhammed. Va alaani ve, ve sabihim sallam teslimen kathira. Subhan Rabbik Rabbi al-azze ama ve salamun al al-mursalin. Ve İtibar haber.